Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim bu akşam Ramazan soframızda yine birbirinden kıymetli iki konuğum var. Eşref Ziya Terzi ve Abidin Tan Uğur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah hoş İstanbul için ezan okundu. Dilerseniz hep beraberce oruçlarımızı açalım. Eyvallah. Allah kabul eylesin. Eyvallah. Buyurun. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet efendim iftar soframızdan sonra inşallah çay eşliğinde değerli konuklarımla muhabbetimize devam ediyoruz. Lütfen sizler de bizlere ortak olun, muhabbetimize dahil olun diyorum. Ve Eşref abi tekrar hoş geldin. Evet diyor. hoş bulduk sağ olun. Nasılsın ağabey iyiyiz? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Peygamber Efendimize diyor ki yani onun döneminden bir şey birden aklıma düştü. Peygamber efendimizin yanında birisi diyor ki peygamber efendimize ya Resulallah ben şu giden adam var ya onu çok seviyorum diyor diyor ki bana söyleme git kendisine söyle yüzüne söyle sevdiğini ben de sizi çok seviyorum Allah abi. razı olsun iyi ki geldin Fatih yani size olan sevdamı muhabbetimi aşkımı böyle yüzünüze vurmak istedim Estağfurullah çünkü yıl çünkü yani İmam <gülüyor> dönemlerimizde sizin ezgilerinizle büyüdük sizi gerçekten çok seviyoruz Allah razı var olsun var. Sağ olun teşekkür ederiz e, abidin abicim siz de iyisiniz Allah razı olsun davetiniz için teşekkür ediyorum Allah razı Eşref razı olsun. abim de buralarda. Onu gördüğüm için çok mutluyum. <gülüyor> ben de Eşref abimin ezgileriyle büyüdüm. Eyvallah. Allah, Allah razı olsun. kasetini, kasetlerini çoğunu ezbere bilirim. İnşallah bugün de yeni Eşref abimden şöyle bir canlı. Valla ben isterim ya. Böyle bir içinizde hangisi gelirse. İnşallah. Onu böyle i̇nşallah sohbeti, bakalım. İlerleyen dakikalarda... bakalım hangisi kalbinize zuhur Eyvallah. edecek. Eyvallah. Ee, bu arada tabi Ramazan-ı Şerif ayı bereketiyle, muhabbetiyle geliyor. Merhametiyle geliyor. Sizlerde gerçekten yaşınızı göstermeyen çok yakışıklı bir abimsiniz <gülüyor> çok güzel Ramazanlar geçirdiniz eski de mazi tabi bu ezgilerle beraber tabi sinema filmi de yaptınız The imam. Bir çok birçok anınız vardır mutlaka ya böyle biz bu soframızda böyle dostlarımız gelen konuklarımızla böyle bir hasbihal ediyoruz muhabbet ediyoruz Gönlünüzden ne geçerse böyle bir girizgah yapın isterim abi. E, şöyle söyleyeyim yani e, Ramazanlar bizim e, en yoğun olduğumuz aylar oluyor. E, malum işte e, her yerde programlar, konserler, işte e, işte televizyon, davetler vesaire derken. Ama bu son iki yıldır e, daha e, şey daha sakin işte bu hem bir pandemi dönemi e, olması hasebiyle daha steril bir Ramazan geçiriyoruz. Yani geçen Ramazan'da mesela şeydi, ben Köyceğiz'deydim. Orada da bizim evimiz var yani zaman zaman hem Köyceğiz'de hem İstanbul'da yaşıyorum ben. Orada yine işte 10-15 gün kalalım diye gitmiştik. Hemen pandemiye yakalandık yaklaşık 3-4 ay orada kaldık. 3-4 ayın içerisinde Ramazan'da denk geldi mecburen. E zaten programlar hiçbir olmadı. Geçen herkes, sene malum, eve evet. e herkes eve kapandı tabii. Herkes eve kapandı. Şimdi e, bu senede aşağı yukarı böyle e, geçiyor. Farklı. Yine çok böyle e, konserler e, ve yoğunluk yok. E, ben dolayısıyla iki Ramazan'dır değişik bir, bir Ramazan yaşıyorum yani. İlk defa evimde işte iftar ediyorum çocuklarla eşimle vesaire. Evet. Hatta şöyle dedim diye Böyle oruç tutmak ne var ki ya dedim yani. Çünkü Ramazan'da biz inanın işte diyelim ki Malatya'da konsere gidiyoruz. Ya da işte Kayseri'de gidiyoruz. Hem yolda oruçsunuz. Ben şimdi oruçlara da seferiyim diye ara vermek istemiyorum. Çünkü verirsem ben hiçbir Ramazan oruç tutamayacağım. Aynen. Değil mi? Evet. Tabii yani dedim ki o zaman yani bu bu artık benim için seferlik sayılmaz dedim. Bu benim madem işim. Ee, ve çok zor oluyordu. Bazen illerden illere işte e, araçla e, gidiliyor. Hem mesela uçakla gittiniz. Ertesi gün başka bir ildesiniz. Oraya araçla gidiyorsunuz. Ee, sabahleyin erkenden işte çıkmanız lazım. Gideceksiniz. Gittiğiniz yerde biraz dinlenip işte iftar, iftardan sonra işte program vesaire. Savur. Yani 3-4 saat, 5 saat uykularla falan çok zor oluyordu. Yani gerçekten, gerçekten. ben her Ramazan şöyle 5-6 kilo ver veriyordum yani. Bu Ramazan Ramazan açlıktan <gülüyor> falan değil evet bu iki Ramazandır yani vermiyorum alıyorum bir yengemi yemekten özlemişsindir ya tabi tabi yani şey olarak güzel oluyor e tabi hani ev, evdesin hani daha, daha rahat akşamın yatman belli sabahın kalkman çok erken kalkmak şeyde zorunda kalmıyorsun bir de o süreçte hocam, Rabbim güç veriyor size yani Veriyor. mücadele düşünüyorsunuz ama, tutar mıyız tutamaz e, mıyız ben ama... orada siyasiler aklıma geliyordu işte hani diyorum oradan oraya gidip konuşuyorlar bilmem ne nasıl oluyor inanın o tempo ile oluyor ama diyelim ki üç gün ara verin daha yeniden evet. başlamak zorlaşıyor. O, i̇şte o oradan oraya, oradan oraya derken. Ya hocam niyet halisi olunca. Eyvallah. Eyvallah. De, yani e, hakikaten e, güzel oluyordu ama şimdi işte, bu iki Ramazan farklı bir Ramazan geç, geçiriyoruz. Hayırlısı inşallah bunda da bir hayır vardır. vardır ee, Şerbin içerisinde hayır arayacağız. Ee, e, yani ümmeti Muhammed bir e, e, bir iyilikler bir. içerisinde olsun da, güzellikler içerisinde olsun da bizler yine onlarla. Nice konserlerde şeylerde Aynen. buluşuruz. Biz de ne yapıyoruz? İşte böyle televizyon programlarıyla hasret gideriyoruz. Aynen. Alara. ya çünkü ee, sizin bir ciddi bir kitleniz var gerçekten. Yani arada böyle mi? çıkıp hani yani ne derler? İliminiz mi zekatı mı diyeyim? <gülüyoruz> Yoksa seviliyorsunuz ya onları da hasret bırakmamak lazım. Ee, yani şey yaptığımız eserlerin gerçekten şeyi var yani bir muhatap kitlesi var. Ben ben bunu e, bu iki yıldır. İşte albümler malum yok artık yani işte evet. CD vesaire yapılamıyor. Niye? Artık çünkü yeni çıkan arabalarda CD çalarlar bile yok, yok. yani. E Bizde ne yapıyoruz? Hem stüdyom da var benim kendime ait. E yaptığımız eserleri YouTube sayfamız var. Oraya atıyoruz. Orada ciddi bir ilgi alaka görüyor ve oradaki yorumlara arkadaşlar getiriyorlar. Ben de bakıyorum. Yeni yeni genç arkadaşlar... Ya işte ben bu eserleri yeni duyuyorum, ilk defa duyuyorum, ne kadar güzelmiş. Ben şimdi, şimdiye kadar niye tanışmadım ee, bu eserlerle diye. Baktım ki kuşak değişiyor. Ee, yeni kuşaktan gelenler bu eserleri çok farklı görüyorlar. Çünkü onlar da hep aynı şeylerden, evet. o ritimlerden bıkmışlar. Kuşlar, evet. Farklı bir ritim, farklı bir armoni, farklı bir tarz. Ee, ve gerçekten seviyorlar ve bunların içerisinde. Her kesimden insan var. Güzel yani. Konserlerde de öyle. Ben konserlerde de görüyorum. Şöyle Aynen. bir yelpazeye bakıyorum. Her kesimden insan. Ee, bir hatta, de, hatta bir, bir de geçmişteki o ideolojik çok kırılmalar vesaireler hani o keskin şeyler birazcık daha o arada flu bir şeye Evli. renge bırakmış. Aynen evrildi hocam. Evrilmiş onu da görüyorum ben. Hani önceden aa... İşte işte o gitmem onu onlar başka bunlar başka falan şey Halbuki gitmiş. siz kapıyı herkese açtınız. Gitmiş şimdi o daha böyle e, arada bir dinleyici e, kitlesi de oluşmuş. E, o da güzel. Yani peki. biz eserlerimizi yapmaya gayret ediyoruz, devam ediyoruz. Bırakmış falan değiliz. Arkadaşlarımız e, yine müzisyen arkadaşlarımız onlar da eserlerini yapmaya gayret ediyorlar. Hayırlısı bakalım yani, yani inşallah. Peki Abidin abi yani başta sen ifade ettin ya. Evet. Ee, ne diyelim? Bir isteyelim mi? Bir, vallahi ben çok özledim. <gülüyor> Sesini, ya zaten sizi çok özledik ama sesinize de... Zor olmayacaksa eşeferimizden... <gülüyor> zor efendim. olmayacaksa Bizden böyle şu iftar sofrasında... Biz edelim inşallah. Ee, ben çok bilindik bir eser okuyayım. Yani şöyle 28 Şubat'ın en e, o şedid zamanlarında üniversite önlerinde bekleşen e, kardeşlerimiz için yazıp bestelenen bir eser. Ağlama karanfili. Şöyle bir... Aa. Bir kısaca Eyvallah. mırıldanayım Vallahi yani. Valla siper olur. Biz de böyle can kulağıyla dinleyelim. Ağlama karanfil beni de ağlatma. Sil gözyaşlarını. Yeşerecek sevdan kutlu tohumlarla. Körpe dudaklardan. Ağlama karanfil. Beni de ağlatma, sil gözyaşlarını Yeşerecek sevdan kutlu tohumlarla Körpe dudaklarda Aldırma söylenen o sözlere Sen dağıt etrafa mis kokunu. ...umudu sevgi özlemlerini ve hasretleri. Aldırma söylenen o sözlere... ...sen dağıt etrafa mis kokunun... ...umudu sevgi özlemlerini... Ve Ağzına sağlık ya. Yani. Eyvallah. Eyvallah. Tekrar bizi eskiye götürdün abi. Eyvallah. 91 <gülüyor> yılında ben Yeşil Camii Kur'an kursunda yatılı okumaya başlamıştım. Yaklaşık Abidin abi 7-8 yıl okudum. Eyvallah. Orada tabii yatarken böyle kulaklığı takardık. O zaman Walkman'ler Walkman, vardı, aynen, böyle kasetler aynen. vardı. Sizin Bozulurdu geriye doğru sarardınız. Aynen. <gülüyor> Sizin de var mı böyle çocukluk anınız? Yani Kur'an kursu veya bir geçmişinize... Hocam Kur'an kursu ben Üsküdar İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Oradan mezun olduğum 94 yılında. Ondan sonra üniversite bir sınavlarına girdik ama bizim 28 Şubat dönemi asıl darbeyi bize vurdu. Tam o dönemde bize bir kredili sistem diye bir şey uydurdular. sayı. vesaire. Katsayı şu bu hakikaten yani ilahiyat Okumak bile tıp puanıydı, bu dereceydi yani. Biz yazdık ama tabi puanımız yetmedi. Ondan sonra iş hayatına başladım. Öyle 94'ten beri Karaköy'de ticaretle uğraşıyorum. Peki şimdi Eşref Ve abi yayın öncesi Abidin abiyle konuşurken ya bu hayat beni çökertti eyvallah. falan dedi de abi maşallah iyi duruyor. <gülüyor> ticaret beni stres yaptırdı falan dedi. Yani strese ticaret... Biraz ama gerçek, haklı yani gerçekten şey ticari hayat yıpratıcı bir yıpratıcı hayat. Yani o dışarıdan göründüğü gibi değil. Yani Biraz 20, Türkiye'de. Aynen hocam. 20 sene çalıştığım bir firmada çalıştıktan sonra da kendi işimizi kuralım dedik. 2013'ten beri kendi işimizi işletiyoruz ama... Bir yerde çalışmakla kendi işini yapmak hakikaten çok farklı. Yani işin içine giriyorsun, tahsilatı var, ödemesi var, elemanlar var, maaşları var, satış yapabilecek misin? Curosu var, ay sonu gelecek mi? Kira geliyor böyle. Hakikaten yani saçlarım bayağı gür ve siyahtı. <gülüyor> Tepesi açıldı artık ee, ama yine de şükür yani şükür. çalışıyoruz. En Rabbim hamdolsun iş, böyle bir süreçte de... İstihdam var bir de değil mi? Var, aşağı aynen aşağı. E, 6 kişiye şu an çalışıyoruz iş yerinde. Böyle bir dönemde de şükür hamdü olsun hastalık dönemi bir 2-3 ay hakikaten bir sendeledi inşallah Karaköy'deki esnaf ama çok şükür ondan sonra yani birçok kesin belki gıda sektörü kafeler restoranlar biraz iş yapamadılar ama diğer sektörü ben kimle konuştum, tekstil olsun hepsi hatta cirolarını eksik değil fazlalaştırmışlar bu bizde de oldu hamdolsun çok şükür yani bu hastalık da farklı bir boyuta getirdi bizi. Ha başka şeyleri yaşadık bu hastalıkta demin Eşref abi'nin dediği gibi hani iftarlar farklı şey değişkenlik oldu. Ben de hiç evde durmadım Eşref abi. Biraz sosyalim genel çok dış evde duran biri değilim. Dernekler, vakıflar birçok yerde aktifim. Her akşam bir yerdeydi iftar hocam. Yani evdekiler hakikaten çocuklar Muzdaripti yani. Bizde de dört çocuk var, ellerinizden yeter. Baba bugün evde misin? Baba yarın evde misin? Yani ben Yok deyince tabii hepsi boynunu büküyor. O da zoruma gidiyor ama o tarafa da gitmem gerekiyor. Orada da insanlara faydamız var. İnsanlara gayret ediyoruz bu yolda inşallah. Kaç eş, dört çocuk dediniz. Kaç, kaç kız kaç erkek? Üç kızımız var. Ee, en büyük kızım şu an Hukuk okuyor. Ondan sonra diğerleri ikisi İmdatip'te okuyor. Birisi de altı yaşında daha. Maşallah üç Allah. Üç kız bir oğlumuz var. Bahtalıma Güzel Eysin. Sizin de iki, iki, iki miydi abi? Üç, üç tane. tane. Benim de üç tane. Bizim büyük olan. Ee, üç yıllık avukatlık yaptı. Şimdi hakimlik yapıyor. O, Tarık. Ee, Maşallah. E, Şükür Burak. Mesut Burak. Burak. E, Aydın Didim'de e, hakim olarak görev yapıyor. E, Sümeye e, Aydın Üniversitesi mezunu, moda tasarım mezunu. E, Tarık da e, Marmara Üniversitesi'nin e, İngilizce e, Uluslararası Ticaret. Tarık en küçüğüydü doğrudan. Evet, o da e, oradan mezun. Ne güzel bir baba olarak Böyle, evlan... büyüttük, büyüttük yani çocuklar. Valla hem büyüttünüz hem eğitimini sağladınız. Eyvallah. Yani. Elhamdülillah. Yani, yani bir babaya şey düşen vazifeyi yani. de layıkıyla yaptınız. Evet, eyvallah. Onlar da sizin gibi bir baba olduğundan <gülüyor> yani baya mutlulardır yani. Ee, bilmiyorum onlara sormak lazım. <gülüyor> Ama mutludurlar herhalde yani aramızda bir problemimiz yok. Bu arada abi memleket Bayburt'tu değil mi? Evet, aslen Bayburt'tuyuz Yani annem babam e, o taraflar Bayburt. E, ben İstanbul doğumluyum. E, 4. Levent'te Sanayi Mahallesi'nde doğdum. Ama çocukluğum İstniye'de geçti. Sarıyer'de. Hmm. Sarıyer e Motif mezunuyum. Marmara İlahiyat mezunuyum aynı zamanda. 92 93. Yani sizin ezgi ezgi tabii ilahi sanatçısınız ama aynı yanı sıra ilahiyatçı kimliğiniz de var. E tabii Marmara mezunuyum Maşallah. ben. İşte 87-88 sezonunda ben e, liseden muatipten mezun olunca aynı yıl Marmara'ya girdim İlahiyata. E, i̇şte işte 92-93 dedi oradan mezun oldum. Çok güzel. Aynı zamanda bölüm neydi hocam? Eee İçindeki dalınız hangi dalda? Orada dalınız, bizim zamanımızda şey, şey yoktu. yoktu. E, bizden yani hadis, son... tefsir, fıkıh falan. Aynen, bizden sonra ayrıldı galiba onlar. İşte işte hazırlık sınıfından itibaren Fakültenin hazırlık sınıfından itibaren ben aynı zamanda müzikle iştigal ediyordum yani. Eyvallah. E, i̇şte Kaksam ve Dilisem'i e, yapmıştım o zamanlar. E, grup arkadaşlarımızla beraber işte stüdyoyla tanıştık. O zamanlar band tiyatroları vardı. Evet, öyle. öyle şey yoktu yani yani. E, ben çok bir, çok işte, bir örnek falan yoktu. Ne vardı işte band tiyatroları vardı işte. Gün Batı'dan doğmadan, Hicret, Mu'te Destanı, onların arasına ezgiler ser, serpiştiriliyordu. Aynı. Niye? Onları böyle rahat dinlettirmek için, belki bir ara vermek için. Yani, hani bir konuşma yapılır, bir müzik arası verilir ya, onun gibi aslında onlar. Benim ilk kulak şeyim oradan geliyor hocam, o band ile ezberledim hepsini. Yani tiyatroyu ezberliyorum. Doğru. Bırakın ezgiyi bütün sözcükleri. Evet bir de gerçekten onlar o zamanların en iyi ses sanatçılarıyla yapıldı ses seslendirme seslendirmenlerle yapıldı Bunlar yani tiyatroda o Yok bir de profesyonel seslendirme yani o Messi profesyonel Türkiye'nin en iyi seslendirmenleriydi o zaman ve çok güzel icra edilmiş şeylerdi. Onların arasındaki eserler Herhalde çok ilgi alaka görünce gibi yapımcıların da dikkatini çekti. Yani herhalde dediler ki ya bak buraya insanlar hatta şöyle dinleyenler onları kesiyorlar. Bir kasetle birleştiriyorlar. <gülüyor> Kendi kasetlerini kendileri yapıyorlar aslında. Yani çevirip çevirip dinliyorlar falan. Sonra işte herhalde yapımcıların dikkatini çekse gerek ki. Dediler ki işte böyle bu müzik albümleri yapalım, albümler yapalım. <gülüyor> Benim de ilk bestem ve ilk sözüm Kaksan ve yani. 91 son. 91'de onu bir yaptık. İnanılmaz ilgi alaka ya. Çok inanılmaz. Hani hatta ortalık bir... yıkıldı falan derler ya, hakikaten Şimdi ortalık yıkıldı. Hatta böyle konser veriyorsunuz ya mesela, bir konseriniz o kadar hınca hınç dolu ki, yani bir isim vermeyelim, çok ulusal bir sanatçı, çok popüler bir sanatçı konser verdi, ertesi gün siz verdiniz, sizinki hınca hınç dolu, 12 yarı yarıya. Hatta oradaki görevli ne de siz kimsiniz ya demiştim. Evet görevli bize Bu Gülhane'de oldu. E, bizi takip edenler bilirler Gülhane'de. E, e, evet oradaki görevli arkadaş şeydir ya abi siz kimsiniz dedi yani. Burada işte dün falan kişi vardı ki o çok meşhur birisi o zamanlarda. Buradaki kalabalığın yarısı bile yoktu falan dedi. Dedi yani işte biz de kendi çapında insanlarız. Peki ee, abi şey soracağım yani e, siz de bak ilahiyatçısınız, ezgi ilahi söylüyorsunuz, Marmara ilahiyet mezunusunuz, bir de oyunculuk var. Yani maşallah yani donanım çok. Hepsi bir Bu, Yani oyunculuk şöyle. O oyunculuk hani, da imam. Şöyle eseri. söyleyeyim yani tabii ki hani oyunculuk benim mesleğim değil yani ben, ben özgün müzik e, opyam eserler ama filmi yaptınız yani. E, oyunculuk şöyle hani. E, biz o rolü konuştuğumuz zaman hani bu rolü nasıl e, kim kotarabilir? Çünkü öyle bir isim olmalıydı ki aynı zamanda o rolü ona oturmalıydı vesaire derken e, arkadaşlar da benim üzerimde de karar kıldılar. Yani abi sen bunu hani olur yani. Çünkü yani o, onu temsil eden kişinin hayatı, yaşantısı vesairesi de hı hı. çok böyle faal olmaması gerekiyordu. Yani e, vesaire. Hatta Engin abi Allah selamet versin. Oğlum sen oynayacaksın dedi bana böyle. Yani sen Tamam dedi yani falan. Ee, ve ben çok zorlanmadım açıkçası. yani Çünkü e, yıllardı sahne yapıyorum. Sahnede insanlarla e, iletişim halindeyim. Kameralara karşı bir şeyim yok. Yani bir yakınlığım var. Bir problemim yok. Onlar bir yani, avant avantaj tabii. E, yani Şeyinde bir, bir o, yani problem. Dönüşü izleyici kitlesi sayı olarak aklınızda var. E, sinemada 118-120 bin civarında bir traj yaptı. E, ama o zaman. Çok tabii iyi, tabii. O iyi. zaman şöyle söyleyeyim. 105 salon var zaten Türkiye'de o zaman. Yani 105 yerde gösterim yapıldı. Tamam. Ee, şu an şu an 600-650 salon var. Aynen. Yani 105 salonda 120 bin e, evet. izleyici. Ya bugün 600 salonda çıkmış olsaydık yaklaşık 809 bine denk geliyordu bu. E, bu da çok güzel bir rakam. Ee, sinemadan daha ziyade televizyonda çok takip edildi. TRT 3 evet, e, evet. yıl boyunca yayınladı. Aynen. Sonra 2 yıl boyunca tekrar yayınladı. Kürtçe e, kanal e, onu Kürtçe'ye dublaj yaptı yayınladı. Evet. E, Arapça kanal yayınladı mı onu bilmiyorum ama e, TRT çok ilgi gösterdi sağ olsunlar. Yeni Biz... bir proje var mı İşref abi? Filmle ilgili veya yeni bir film. Ya paramız deneyiz. yok. <gülüyor> <gülüyor> proje bizde her zaman olur ama e sinema çok bağlı bir sektör abi. Doğru. İnanılmaz bağlı bir sektör. Ve de bizim yaptığımız zamanlarda biz onu 35 mm çektik. Yani 35 mm nedir? Negatif çekiliyor o. Ee, yani böyle bir negatif film düşün. Hani eski e, fotoğraf makinelerinde vardı ya. Giderdik alırdık biz koyardık fotoğraf çekerdik. Sonra onu banyoya verirdik. Evet. E, şimdi o 35 mm şöyle bir, bir şey. Yani şimdi 4 dakikalık bir şey o. E, yaklaşık bir tanesi 100 dolar. Siz oyun demeye başlıyorsunuz. Oyun diyorsunuz. 100 dolara yakmaya başlıyorsunuz. Hmm. Ee, sadece 100 dolara yakmaya başlamıyorsunuz. Sonra bunun banyosu var. Ee, banyoda ondan en iyisini seçiyorsunuz. Montaja gönderiyorsunuz. Yani inanılmaz pahalı bir şey. Ama şimdi daha kolay. Tabii. Şimdi dijital var. Dijitalde hmm. ne yapıyorsunuz? Yani telefonunuzda nasıl bir şey çekiyorsunuz? Beğenmediğiniz tekrar çekiyorsunuz. Dijitalde 35 mm'ye yakın bir görüntü var şu an. E, kameralarda hı hı. E, teknoloji gelişti. E, şimdi onlarla çekmek çok daha kolay. Ne yapıyorsunuz? Mesela bir sahneyi çekiyorsunuz. E, i̇şte o bakıyor olmadı bir daha diyor mesela e, bir daha çekiyorsunuz. Size bu 100 doları çok maliyet ya çok... yaktırmıyor yani. Aynen maliyeti. Sonuçta burada. bir onun bir kaset işte hı. yani yüklendiği bir e, dijital bir e, hafızası var hard gibi. E, bu çok tabii çok kolay. Yani bugün belki hani o film çekilmiş olsa çok daha ucuza Malibu mal edebileceğiniz burada. bir şey. E, ama yine de yine de çok pahalı bir sektör. Abi. Şunu yani çalışanları işte bakın burada bile bir, e, bunu bir film sahnesi gibi kabul edin. Eyvallah. İşte üç kişi oturmuş burada konuşuyorlar. Bu bir film sahnesi. E, bu, bakın arkadan ar ne kadar bir arka ekip var. Kaç kişi çalışıyor? Görünmeyen kahramanlar diyoruz. Bunun işte kamerası var, ışığı var. Ne bileyim set seçicisi var, yemeği var. E, jeneratörü var. Yani makozu var, var. Her. yani inanılmaz bir sektör bu. Bu ciddi bir Bir de şöyle. Adam. Yani mesela çok, çok zor ve madencilikten sonra Hı. en zor ikinci meslekmiş evet. abi. <gülüyor> Aynen. Abidin abi biz böyle Esref abi gerçekten çok böyle konuştukça dinleyese gelen insan ama Eyvallah. şimdi bana ekranda demesinler en izleyiciler. Ya hiç Abidin abi de konuşalım. Ben konuşuyorum ben gayet. <gülüyor> e, Sizler de ikamet ediyorsunuz. Sıkıntı yok. Ben Çengelköy'de Çengelköy. oturuyorum. Yani i̇ş Karaköy Perşembe Pazarı. İş Karaköy'de. Erzincan'da doğdum ben de. Bir sene sonra artık babamız buraya gelince İstanbul'a yerleşmişiz. Çengelköy'deyiz yıllardır buradayız. Karaköy'de de çalışıyorum. Dediğim gibi Üsküdar İmam Hatip Sitesi Mezunlar Derneği yönetimindeyim. İki dönemdir oradayız ve orada birçok dernek. Bunun yanında da birçok dernekte de yine aktif olarak. Ne güzel ya. Faal olmak. Bira sosyalliği olur. seviyorum. Eşref abi'nin müzikle ile ben büyüdüm. Ama Bütün şimdi öyle deyince sanki Eşref abi böyle çok yaşlı beraber büyüdük. Yani yani. <gülüyor> Gibi Biz aslında şöyle. Biz dinleyicilerimizle beraber büyüdük. Gerçekten Eyvallah. beraber büyüdük. Yani aynı dönemin insanlarıyız. Bir araya geldiğimiz zaman onu konuşuyoruz çok yani. Hani biz beraber birbirimizi büyüttük. Birbirimizden çok şey öğrendik. Hem dinleyicilerimizle çünkü o, o dönemin insanları biraz farklıydık yani. Hakikaten. Farklı bir bakış açımız vardı yani bir sahiplenme Bir aileydik var. biz aslında Aynen yani. Öyle. Hani ben her zaman söylüyorum. Ben hiçbir zaman şu olmadım yani. Hani ben sanatçı olayım. Işte binlerce yüz binlerce kişiye hitap edeyim bilmem vesaire. Şöyle benim hani müzik yapma sesle bir şeyler ifade etme yeteneğim var. Ben bunu kullandım. Abidin Bey'in belki hani Toplum ilişkilerinde daha başarılı bir dernekcilik mesela daha Allah herkese farklı mezuniyetlerini kendisini veriyor. orada Tabii. daha böyle şey yapmış. Diğer arkadaşımız yazarlık yapıyor Aynen. mesela, diğeri sinemacılık yapıyor, kimi işte televizyonculuk yapıyor vesaire. Çünkü Allah insanları kabiliyet kabiliyetleri doğr doğrultusunda kullanıyor yani Kesinlikle. kendi yolunda. Ben buna inanıyorum. Ee, ama mesela biz radyo kurduk. Ee, orada ben ilk toplantıda hatırlıyorum arkadaşlar dedim ki arkadaşlar ee, biz dedim hani. Mikrofonun başında bir konuşan birisi var. Sonra birileri bir yerde dinleyen birisi var tarzında bir radyo yapmayacağız. Evet. Öyle bir radyo yapalım ki sizleri, bizleri evlerine misafir eden, böyle bir aile içine sokan ve aileden birisi gör, gibi gören bir yapı oluşturalım yani. Böyle bir samimiyeti o dinleyenlerimize verelim dedim. Hakikaten bizim din, program yapımcılarımız, arkadaşlarımız, Dinleyenlerle bir aile gibi oldular. Değil mi? Aynen. Bizim radyoya işte ziyaretler, e, ziyaretler geliyor, köfteler getiriliyor, <gülüyor> dolmalar getiriliyor. Falan. Bir bakıyorum o misafir yerinde e, tatlı yapmışlar, baklava yapmışlar, getiriyorlar. Onlarla muhabbet ediyorlar. Ne güzel. Sevilmek güzel bir şey yani. Ha inanılmaz güzel bir şey ve o atmosfer de ona çok müsaitti. Aynen. O 94-95 işte Türkiye'de siyasi hareket işte o radyoların açılması falan derken çok güzel bir atmosferdi. Yani çok güzel bir İslami gelişimi, Türkiye'deki ee, o güzelliği beraber yaşadık dinleyicilerimiz. Yurt dışına gittiniz mi hiç yani? Öyle... Çok gittim tabii. Peki yaşadınız mı yoksa kısa süreli? Yok konserler için ha, gittim. Turne vesaire... yaptık. Biz Marmara FM olarak hem Marmara FM olarak da yaptık turne. Çünkü orada da çok ciddi dinleyicilerimiz evet. var. Bizim. Şey, yurt dışına gittiğimizde hiç Ramazan'a denk geldiği mutlaka olmuştur. Hatırlamıyorum ama mutlaka, mutlaka olmuştur. olmuştur. Ramazan'da da gitmiştik evet doğru. Ee, ama Avrupa'nın hemen hemen Her yerine çok gittim. yerine gittim yani. Oradaki... Orada tabii oradaki yaşayan vatandaşlarımız, Türk halkımız değil mi? Orada sizi gördüğü zaman farklı bir sevgi, farklı tabii. bir aşka bakıyorlarmış. Ee, onların ayrı bir muhabbeti oluşuyordu. Onlar da mesela radyonun çok ciddi dinleyicileriydi. ya da işte ee, televizyonlarımız daha ilk çıkmış, yeni çıkmış, evet. yeni kurulan kanallarımız var, kanalımız var. Orada işte iftar ve sahur programlarına zaman zaman biz çıkıyoruz, görünüyoruz. Orada işte insanlar... Yani böyle bir şey var ya. Biz ee, bazı şeyleri çok çabuk tükettik. Yani maalesef alıştık. alıştık evet. Alışmak Allah'ın en büyük cezası insanoğluna. Yani evet. ben bunu böyle görüyorum. Bir şeye alışmak lazım. Çünkü biz alıştığınız zaman... E, hayret makamını kaçırıyorsunuz yani, Ay, hayret etmiyorsunuz, hayret etmemiz lazım. Yani biz mesela dışarı çıkıyoruz, işte bakıyoruz ağaçlar çiçek açmaya başlamış, yani normal bir şey gibi görüyoruz. Aslında hayret etmemiz lazım. Hayret edecek, bir de şükür olayını hiç unutmayacağız. Hiç şükreder olursak aslında ee, unutmuyoruz. Kesinlikle. Biz, biz, siz şükrederseniz diyor Allah size nimetlerini arttırır. le şeker <gülüyor> tüm, le e Yolda yürüyoruz, Biz şükür farklı şey görüyoruz. Hakikaten o şükrü unuttuğumuz zaman her şey normal geliyor. Şükür, şükrü ve hayret makamı Hayırlı. ben onu çok önemsiyorum. Yani hayret etmiyoruz. Sanki o güneş her sabah zaten doğacak işte doğmalıydı zaten. Yani nimetin hakkında yani. olmamız lazım. Yani Bize verilen nimetler. aynen Abidin abi dediğin gibi yani bize verilen nimetler bizim için artık sıradanlaşmış gibi görüyoruz. Halbuki olağanüstü bir şey görmek lazım. Allah Tabii olağanüstü o yaprağın açılması, o aynen. yaprağın düşmesi vesaire yağmurun ya mesela yağmur ya yağmur yağıyor. Dedi. Şimdi geldik. Yağmur ya. Şimdi bu aslında işte o yağmur sizin için indiren odur diyor ayette var aynen. ya işte hani Hocam daha canlı şeydi. Şöyle 3 ay yağmurlar yağmadı. Bir sürü insanlar tedirgin olmaya evet, başladı. Barajlar, Barajlar yağmuru kim indirdiğini düştü. Yani. insanlar anladı. Şimdi biraz. Ee, su, o yüzden alışmamak lazım. Kesinlikle. Alışmamak lazım. Ben de çok alıştım bu programa yani bu sohbete <gülüyor> hiç bitmesin diye ama alışkanlığımı Eyvallah. bitirmek durumundayım çünkü programda nihayete ermiş Eyvallah. durumda şu anda. Gerçekten çok keyif aldım Eşref abi. Eyvallah. Ee, ben Aman de teşekkür olsun. ediyorum Abidin Bey'e, size, Abidin abi. ben bizi de... burada ağırladığımız Diyanet televizyonuna, evet. izleyicilerimize, kardeşlerimize muhabbetlerimizi sunuyoruz. Allah razı olsun. Peki ben Diyanet İşleri Başkanlığımızın şöyle iki güzide eserini takdim etmek istiyorum. Eyvallah. Abi. Kur teşekkür kuran e İslam Abidin abicim buyurun. Allah Uzun. razı olsun. Teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza, gönlünüze sağlık. Sağlık. bereket diyorum. Çok sağ, Çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet bu akşamda Ramazan soframızın muhabbetimizin sonuna geldik. Allah nasip ederse yarın akşam yine farklı konuklarımla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.